1154, numaralı konu, Ümmü Hani ve Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Peygamber'in kuşluk namazı hakkındaki rivayetleri, evet, fetih senesinde Hazreti Peygamber'e gittim, onu abdest alırken gördüm, abdestini aldıktan sonra 8 rekat namaz kıldı, vakit kuşluk zamanıydı.